Muhterem Ahmet Mahmut Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri. Selamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Özcelât ve Selam, Allah'a Söylenenlerin Efendisi Muhammed'e ve onun Allah'a ve onunla birlikte Muhterem dinleyenlerimiz, Allahu Teala ve ve onunla Hazretleri, bizleri bize sormadan yarattı. Bu birlikte gönderdi ve bize bir takım vazifeler yükledi. Bunlar bizim yapamayacağımız şeyler değil. Öyle olsa yüklemezdi. Buyuru estaizu billah. Ve lezine amenu ve amilu la nükellifu nefsen illa ashabul cenne. O kimseler ki iman ettiler. Yani inandılar. Neye inandılar? İnanılması zaruri ve mecburi olan şeylere inandılar. Allah-u Teala'nın varlığına, birliğine...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 çünkü beş vakit namazda beş yaşına çocuğun yapacağı kadar kolay bir şeydir. Oruç yedi yaşına çocuk bile tutuyor ya. Bunda büyük adama hiç zorluk yok. Muazzin Cebel, Rabbı Allah Hazretleri öyle mana verdi. La nükelifi, nefsen illa yüsraha la üsraha. Gücünün yettiği kadar zannetmeyin ki, son gücünün gücünün son noktasına kadar değil. Kolayına geldiği kadar, hiç zorluk yüklemeyiz. Yüridullah ve kümulü sıravle ayüridi kümulü Allah sizin hakkınızda kolaylık diler, güçlük dilemez. Buyuruluyor Atikeri mede. Mevla bizim yükümüzü kafi istiyor. Yüridullah ben yu kafi fengüm. Bak olur ki insan mu İnsan zayıf yaratılmıştır. Ben yaratan benim Allah buyuruyor.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 Ya sonu olmasın işte. Ekame Allah ve dâmeha. Ma dâmetis semâvâtü velârd. Müezzin ikamet ederken, kad salah diyor. Namaz vakti hazır oldu, namaza başlandı diyor ya. İşte o arada da cemaat ne demeli? Müstehaplerdendir. Ekame Allah ve dâmeha. Ma dâmetis Gökler yerler durdukça Allah namazı daim ve kaim kılsın.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 اَلَّذ۪ينَ يَظُنُّونَ اَنَّهُمْ مُلَاقُوا رَبِّهِمْ وَاَنَّهُمْ اِلَيْهِ رَاجِعُونَ Mevla buyuruyor, namaz çok ağır bir şeydir, çok zor bir şeydir, çok büyük bir şeydir. Ancak huşu sahiplerine zor gelmez, ağır gelmez, büyük gelmez. Ha, huşu sahipleri kimdir? O kimselerdir ki onlar Rablerine kavuşacaklarına kesin inanırlar. Allah'ın huzuruna döneceklerine, huzurunda hesaba çekileceklerine şüphesiz inanırlar.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 Canını öyle bir alırlar ki hayat eseri kalmaz, hiç kıpurdanamaz. Ömle ayferi bizim elçilerimiz, görevli meleklerimiz vazifede ihmal göstermezler, ileri geri yapmazlar, acımazlar, bırakmazlar. Ne buyuruldu şu onu yaparlar. Meleklerin vasfı öyledir. La yasoon Allah ve Haklarında böyle buyurulmuştur. Allah'ın emrine karşı gelmezler. Emrolundukları şeyleri hemen yaparlar. Tümmeruddu ila Allahı Mevla'mun hak. Hey gidi insanlar. Dostlarımız var sanırlar. Şu benim dostum, şu benim eşim, şu benim yarim, şu benim yardımcım. Hey hat. Ölüm meleğini gördükleri anda hakiki mevlalarına, gerçek dostlarına ama dostluğundan haberdar olmadıkları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 ...bundan sonra ne kadar yaratılacaklar var... ...cinler insanlardan bu kadar kat fazla... ...melekler ona geze... ...bu kadar alemler... ...18 bin alem... ...dünya sadece bir alem... ...bu kadar alemler... ...hepsi Mevla'nın varlığına, biline, alamet olduğundan... ...nişan olduğundan alem deniyor... ...gezegenler... ...ondan sonra... ...efendim... ...yıldızlar... ...gök aleminde neler neler neler neler... neler. ...mevla Teala...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 ...kimse gözünün yaşına bakamaz... ...kimse sana acıyamaz... ...sana acımaz... ...acımak isteyene kim acısın... Acıma kalkana kim acısın... ...onun için... ...okuyoruz... ...salih amellerden böyle... ...bu uzun hadis-i şeriften birer birer madde madde... ...yarın ahirette kurtuluşumuza sebep olacak... ...amellerden okuyoruz... ...işte hadis-i şerifte geldik... ...nereye geldik... ...ve ümmeti. min fakat hafif mizanı, fecae'e ifratu fe thaqala mizanuhu. bir adam gördüm. Mizanı hafif geldi. Bu mizan vel veznu ev meydinul hak. Yarın ahiret gününde tartı haktır. Ameller tartılacaktır. Fe men et mevazinu ikumul tarafı ağır gelenler ancak kurtulacaktır.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 Kuyunun suyu efendim bir gün ona bir gün bunlara e, yetmiyormuş da Allah'ın devesini kestiler. Allah da onları helak etti. Kur'an-ı Kerim bunu, buna mümasil e, kıssalerle doludur. İşte ayete zulmettiler. Şimdi kimin mizanı hafif gelirse terazide sevabı hafif gelir günaha ağır basarsa bunlar ne yaptılar? Bunlar cehenneme düştüler. Kendilerini zarara uğrattılar, ziyana soktular. Sebebi ne? E bizim ayetlerimize zulmeder oldular. Şimdi, başınızdan aşağı ayetler okunuyor. Hadis-i şerifler duyuruluyor. Efendim, bir düğme elinizin altında, radyonun düğmesi, evde, dükkanda, arabada, dünyanın her tarafından,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 Sen gittin doktor oldun, mühendis oldun, efendim, kasap oldun, manav oldun, efendim, ziraatçi oldun, ticaretçi oldun. O da lazım. Helalından mübarek olsun, hayırlı olsun. Ni'mel malus salihü salih. İyi adama giyim al ne kadar güzel. Ama ben de bu işle uğraşmışım çocukluğumdan. Mevla bizi de bu işe koymuş. Bu ayetlerden, hadislerden haberim olmuş. E şimdi bilen bildiğini öğ öğretecek.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 İçecek çeşidi var hep helal ya. E alkolü haram etti. Aklını başından alıyor. Paranı cebinden alıyor. Karınla seni kavga ettiriyor. Çocuklarına dayak attırıyor. Evde huzurunu bozduruyor. Nikahın e, sakata giriyor. İmanın sakata giriyor. Aklın başından gidiyor. Ne konuştuğun belli olmuyor. Efendim talak verirsin. Efendim elfazı küfür telefuzu dersin diye. E, böyle yanlışlıklar yaparsın. Ezilirsin. Arabanın altına kalırsın. Neler olmaz ya. Bunu sana yasak etti. Eşin sana niye zor geliyor? Bu kadar saat oturmayı, yaslanmayı, yatmayı hep serbest ediyor. E beş vakit namazın e, kaç rekattır bu ya? Bunu toplasan kaç rekattır? 17 Bu Bunun hepsi 17 dakikadır ya. Yani en kısa kılsan. Uzun kılsan tabii. Daha çok sürer. Bu nedir? Sana 24 saat veren, her gün 24 saat veren Allah sen nasıl bir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 İki böbreği olsa bir böbrekle yaşıyor onu bile zor veriyor. Nerede kaldı ki kalbi verdiğim adam ölecek? Kim kime verir kalbini ya? Yaşıyorken hayattayken, saatteyken kalbimi vereyim denir mi sana? E peki sen o adamın kalbiyle yaşadığın zaman onu unutamıyorsun. Tamam. Sen de ona rahmet okursun tabii ki. Fatiha okursun, hediye yaparsın. Bu doğaldır. Benle meşkur, neresten insanlara teşekkür etmeyen Allah'a da şükretmez ama tabii Burada esas düşünmemiz gereken meseleye dikkat çekmek istiyorum. O da nedir? Bana yoktan kalp veren Allah Celle, Celle. Kaçsız olur mu? E böbrek veren Allah. Böbreksiz olur mu? Ciğer veren Allah. Ciğersiz olur mu? Hangi organımızı düşünelim? Kim verdi bize ya? Hepsini Mevla yarattı bizi. Bir damla sudan kalk etti ya. Ne anamızın haberi var, ne babamızın haberi var. Mevla bütün uzuvlarımızı tamam etti.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 Çocuk buluğa ermeden ölürse, buluğa ermeden, akıl balih olmadan, günah işlemeye başlamadan, efendim ölen çocuk e, tabii ki anasına babasına şefaatçi olacak, mizanına konacak. Feseqgalû mizanû. Adamın iki çocuğu, üç çocuğu, hadis-i şerifte buyuruluyor. Üç çocuğu kendisinde buluğa ermeden, efendim günah işlemeye başlamadan, üç çocuğunu kaybeden bir Müslüman sabrettiği için,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 Başına gelen şeyin Rabbinden geldiğini bilmektir. Rabbinin hükmüne razı gelmektir. O ne yapıyorsa o benim dostumdur. Kullu mafe'alel hebibu bu. Sevgilinin her işi sevgilidir demektir. Ya, sabırdan öte rıza göstermektir. Memnuniyetle karşılamaktır. Dostlar öyle yaptılar. İmam-ı Rabbani Kudüs'e sürruhu. Başına musibet gelene yazdığı mektubunda teselli mahiyetinde ne buyuruyor?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 Rabbim dünyada ahirette hasene afiyetler ihsan etsin. Rabbim imtihan edeceği zaman kazanmak masip Velakin Ve lakin olur. Burası dünyadır. Hep istediğin başına gelmez. Ma kullu mâ yetemennel mer'u yüdrikû tecrirriyâhü bimâ lâ süfünü diyor şair. Allah'ın dostları ne güzel söylüyor. Ya, i̇nsan her canın istediğine ulaşamaz.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 Arif Arifanı şeyreyler, Görelim Mevla neyler. Neylerse güzel eyler diyor İbrahim Hakkı Hazretleri. O mübarek kelamı hüccet olan zat. Marifetname sahibi. Sakın deme bu neden böyle. Yerindedir ol öyle. Tefiz umur eyle. Görelim Mevla eyler Neylerse güzel. Bu niye böyle oldu? Buraya şöyle oldu? O niye öldü? Bu niye kaldı? Yahu niyelerle, niçinlerle, nereye varacaksın? Deme bunları. Bırak bunları. Sen ne yap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 Korku gelir. Düşman korkusuyla efendim imtihan ederim. Açlıkla imtihan ederim. İşte Ramazan orucu açlık imtihanıdır. Ondan sonra kıtlık olur, kuraklık olur, imtihan ederim. Malınızı noksan ederim. Efendim tarlanıza bora vurur, afet felaket vurur. Canınızı noksan ederim. Efendim bir tarafınız hasta olur, felç olur efendim. Hastalıklar farklı hastalıklara müsele olur.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 sallallahu teala aleyhi ve sellem idama abdi bir kulun çocuğu öldüğü zaman yekulullah Allahu teala meleklerine soruyor kabaztum veled abdi kulumun çocuğunun canını aldınız mı fekullu neam aldık ya rabbi biz emir kuluyuz ne dersin ne buyursan onu yaparız mevla soruyor kabaztum sene adi gönlünün meyvasını aldınız mı işte bak mevla Çocuğu gönlün meyvası olarak niteliyor. Ve meleklerine nasıl soruyor? Gönlünün meyvasını aldınız. Hakikaten insanın evladı insanın parçasıdır ya. Fatimatübillahun minni buyurdu Resulullah kızı Fatıma için. Sallallahu aleyhi ve, ve radiyallahu anha. Fatıma benim parçamdır diyor. E bizim de evlatlarımız bizim parçamız ya. Allah bizi imtihan etmesin. Böyle dua edelim biz. Ama oldu imtihan ettiyse ne diyelim şimdi? Mevla soruyor gönlünün meyvesini aldınız mı? Fe ne aldık ya Rabbi. Fe kulu ma Mevla soruyor peki kulum ne cevap verdi? Ne dedi? Bunu nasıl karşıladı? Mevla görmüyor mu? Bilmiyorum, biliyor. Ama melekleri şahit tutuyor. Cilve-i Rabbaniyet tecelli ediyor. Mevlamızın sünnetullah, adetullah böyle cereyan ediyor. Her işi şahitli yapıyor. Qaalu hamide ke ve Ya Rabbi sana hamd etti. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'a aitiz, onun mülküyüz. alanda o, veren de o. Biz ona döneceğiz diye e, istirca duasını okudu diyorlar. Bunun üzerine Mevlana buyuruyor. İbnüli abdi beyten fil cenneti ve semmuh beytel hamdi. Benim bu kuluma hemen cennette bir köşk yapın ve o köşkün adını adını Hamd Köşkü takın. Hamd Köşkü. İşte Yemeği yedin mi bile elhamdülillah demeyi unuduyorsun. Lezzetli yemekleri yediğin zaman elhamdülillah diyorsun ya. Ha, işte şöyle baklava börek yedim elhamdülillah denmez. Ya başına bir felaket gelince de elhamdülillah denecek. Niye unuduyorsun? Nimet geldi mi? ihmale giriyorsun, Rabbinı unuduyorsun. Musibet felaket geldi mi? Yine efendim Mevla'nın unu unuduyorsun. Sabretmek lazım. Bir kadın çocuğu ölmüş mezanın başında ağlarken, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem yanından geçerlerken kadın onu tanımadı. Ne buyurdu kadına? İttekillâhe vasbiri. Allah'tan kork, sabret. Yani ne demek? Sabrederken ağlayabilirsin, üzülebilirsin. Tabii bunlar gayri ihtiyari, duygusal şeylerdir. Ama bağırarak ağlama. Kadın da anlamadı, tanımadı işte. Dedi ki,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 e, aktar arz nereden zulme uğramış ambargo içerisinde kalmış ilaçsız yemeksiz aç sefil durumda kalmış mazlum müslümanları mağdur kardeşlerimize Allah'ım acil yardım eylesin. Ve bahkusuz vatanımızın bölünmemesi için vatanımızın müdafaası uğrunda efendim serhat boylarında sınırlarda ve sınır ötesi operasyonlarda teröristlerle eşkıya ile çarpışan onların peşine düşen Mehmetçiğimize askerlerimize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 Cümlemizi muvaffak eylesin. Amin. Bi hurmatı daha ve yasin. Ve sallallahu ala seyyidina mevlana. Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve selleme teslimen kethira. Velhamdülillahi rabbil 'alamin. Muhterem Ahmet Mahmud Zünlü Hoca Efendi ile tefsir dersleri.